İzlediğiniz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Bulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet merhaba Fikret. Günaydın. Günaydın. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün çevre maliyetleri üzerinde duracağız. Çevre mal ve hizmetlerinin değerlendirilmesi hususu, evet. Çok önemli bir konu aslında ve pek üzerinde durulmuyor galiba. Öyle. Şimdi aslında tabii çevre mal ve hizmetlerinin değerlendirilmesi dediğimiz zaman... ...bunu bizlerin yani insanlığın... ...bir değerlendirmesi olarak... ...okumak durumundayız. Dolayısıyla da daha... ...hani bu kavramı koyduğumuz... ...an masanın üzerine... ...bir taraf veriyoruz. Antroposentrik bir bakışla bakıyoruz. Çevre var, mal ve hizmet sunuyor. Ve biz de bunu kullananlar... ...olarak... ...bunun bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Ve bu değerin ne olabileceğini... ...tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu tabi daha başlangıçtan sıkıntılı bir durum. Ama... Buradan ilerleyecek olursak yaptığımız birçok e, etkinlikte gerek üretim olsun gerek tüketim olsun çevreye bir ayak izi bırakmaktayız. <gülüyor> bu bıraktığımız ayak izinin e, karşılığı nedir? E, bu belki hep konuşulan, e, hep referans verilen ama e, bu iş nasıl yapılır noktasına gelindiği zaman da soru işaretlerinin olduğu bir husus. Şimdi tabii öncelikle şuradan başlamak lazım. Bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde e, hani doğa çıkıp e, ancak çok en direkt olarak benim bir değerim var diyor. Yani işte fırtınalar yaratarak, e, dolular yaratarak e, bir anlamda ben de buradayım diyor. Ama onun dışında bir örneğin biyoçeşitlilikte zarar olduğu zaman... E, ...ya da bir nehir kirlendiği zaman... E, yeraltı suları kirlendiği zaman... ...bunun etkisini... E, ...anında göremeyebiliyoruz. Bunlar çok daha ileride kendilerini gösteren maliyetler olabiliyor. Dolayısıyla bunları bir şekilde biz... E, ...hesap kitabımıza almaya kalktığımız zaman... ...bu işi nasıl yapacağız meselesi var. Bu değerlendirmeyi ne şekilde yapacağız meselesi var. E, bu da beraberinde... E, İktisat biliminde değerlendirme denen başlığa bizi götürüyor. Bu değerlendirmeyi örneğin parasal mı yapacağız? Yani işte bir otoyalı yapıyoruz, ormanın içinden geçiyoruz, oradaki dokuyu yok ediyoruz ya da bir santral yapıyoruz ya da baraj yapıyoruz. Burada kaybolan doğasal değer nedirin cevabına... Parasal bir karşılık mı vereceğiz yoksa başka şekilde mi bunu yapacağız? İlk kırılma noktası bu. Evet. Şimdi parasal karşılık vermeye kalktığımız zaman bunun iki cephesi var. İlk cephesi işte kolay herkes anlıyor bu işi yaparsan şöyle şöyle bir çevresel maliyet olursa bunun da karşılığı şu kadar Türk lirasıdır dediğiniz zaman bunun hesabının kitabını yapmakta bir sakınca yok. ...zorluk açısından bir sakınca yok. Yani herkes bunun hesabının kitabını yapabilir. Ama tabii öbür taraftan... ...çevresel değeri tek bir mezüreye... ...ve paraya indirgediğiniz zaman... zaman başka sıkıntılar da çıkıyor. Dolayısıyla biraz yani tartışmanın eksenini bunlar oluşturuyor. Şimdi... E, ...öncelikle... ...bildiğimiz ekonomi bu konuda ne yapıyor... ...biraz ondan bahsetmek istiyoruz... Akabinde de alternatif yaklaşımlar neler olabilir? Onları değerlendirmek istiyoruz. Evet şimdi bildiğimiz ekonomi ne yapıyor sorusunun cevabını verebilmek için 24 Mart 1989 Exxon Valdez evet. <gülüyor> kazasına geri gitmemiz lazım. Dinleyicilerimizin bir kısmı hatırlayacaktır. Evet. Alaska açıklarında olan e, yani tarihin en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi. Ham petrol taşıyan Exxon Valdez isimli Exxon şirketinin e, eski teknolojili bir tankeri. Yani monoblok gövdeli bir tankeri. E, açık denizdeki e, e, iceberglere fazla yaklaşmamak için... Ee, ...sahile fazla yakın seyrediyor... ...ve bir, net, bir noktada da... E, ...kayalara çarpıyor... ...gövdesi deliniyor... ...ve monoblok olduğu için de... E, ...41 bin metreküp ...11 milyon galon... ...çok büyük bir rakam... ...ham petrol... tamamıyla boşalıyor... ...ve tamamen elde değmemiş... ...bir yerden bahsediyoruz... ...evet ve e, binlerce kilometre... Kare alanı gerek a, deniz satı olsun gerek kıyı olsun ve a, yüzlerce metrelik sahili mahvediyor. Binlerce balık ölüyor, binlerce kuş ölüyor. A, endemik bitkilere çok ciddi zararlar geliyor ve çok büyük bir felaket oluyor. Yani orada yaşayan bir de yerli topluluklar, Bir de tabii var. yerli toplulukların yani bütün, hayatlarını bütün hayatları bitiyor. Yani. Ve son ortaya çıkıyor ki e, tabii bir inceleme başlatıldığı zaman e, teknenin e, teknik donanımında aksaklıklar var, e, mürettebatın e, sarhoş olması söz konusu ve daha büyük e, enteresanlıkta da şirketin her iki bilgiye de sahip olması. Rünceden değil mi? Evet. E, ve özetle hani herhalde bu terimlerle ifade edilmiyordur mahkemede ama tamam suçluyuz. Neyse bunun cezası ödeyelim demesi. E, bunun üzerine mahkeme e, iktisatçılardan oluşan bir heyet kuruyor ve diyor ki bize bu işin oluşan zararın parasal karşılığını hesap edin. Ben de bunu ceza olarak bu şirkete keseceğim. Şimdi o güne kadar bu konuda yapılmış, yani değerlendirme konusunda yapılmış, yani çok ufak tefek çalışmalar var. Hiçbir şey yok değil ama böyle kapsamlı bir çalışma yok. Bu bilgilerin ışığı altında, bu deneyimlerin ışığı altında, bu heyet kısa zamanda bayağı yoğun bir şekilde çalışıp, Türkçe koşullu değerlendirme, İngilizcesiyle contingent evaluation dediğimiz bir yöntem öneriyor. Bu yöntem çok özetle bir anket çalışmasıyla hanelere hanelerde icra edilecek olan bir anket çalışmasıyla hanelerin bir daha böyle bir kaza olmaması için yapılacak bir düzenlemeye bir seferliğine ne kadarlık bir katkı yapmaya hazır olduklarını soruyor. Buradan aldığı cevapları da bütün ülke geneline e, uygulayarak bir rakam çıkartıyor. Olay bu kadar basit. Tabii bunun hani teknik aleti e, var. E, i̇şte öncelikle herkesi konuyla ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Hani konuyu az duyan var, çok duyan var, ilgileneni var, ilgilenmeyeni var. Dolayısıyla herkesi belli bir bilgi seviyesine getiriyor ve daha sonra da inandırıcı bir senaryo koyuyor. Diyor ki işte biz Bundan sonra Alaska kıyısına radar sistemleri getireceğiz. Erken uyarı sistemleri koyacağız. Herhangi bir şekilde gemi kıyıya fazla yaklaştığı zaman ya da başka bir tehlikeli durum olduğu zaman anında müdahale edeceğiz. Ve bundan sonra Exxon Valdez gibi bir kazan olmayacak. Ve bunu da e, Amerikan e, hanelerinin vereceği... E, bir seferliğe mahsus paralarla. paralarla yapacağız. Dolayısıyla sen Ömer Madra böyle bir iş olmasın diye ne kadarlık bir katkı yapmaya hazırsın ee, diye bir soruyla geliniyor. Bu soru biraz daha sofistike bir şekilde soruluyor. Hani kaç lira verirsin şeklinde değil de evet. daha um, aşamalı diyeyim ee, işte atıyorum 50 dolar verir misin Evet dediysen peki 100 dolar verir misin şeklinde evet. birkaç stepte soruluyor ve buna göre çeşitli ekonometrik teknikler de kullanılarak Ömer Madra'nın ne kadarlık bir katkı yapacağına dair bir bilgi alınıyor ve bu diğer hanelerde de tekrarlanıyor. Tabi bir yapılan anket Amerika'nın genelini temsil etme gücüne sahip ve sonra da mahkemeye diyorlar ki biz ölçtük biçtik rakam budur. Sonra tabi olay, yani Exxon Valdez değil konumuz, olay çok daha derinleşiyor. İşte şirket itiraz ediyor, tekrar bakılıyor vesaire ama... E, ...yani ilk çıkan rakamlar e, böyle 500 milyon dolar civarında bir rakam, e, bir fatura çıkıyor. E, ve bu yapılan çalışma, e, işte 90'ların başında icra edilmiş olan çalışma... E, ...çevre iktisadı konusunda yani... Ee, ...bu... ...çevresel süreçlerin... ...iktisadi boyutuna bakan... E, ...bildiğimiz ekonominin... ...geliştirdiği teknikler... E, ...arasında en fazla... kullanılanı oluyor. Hmm. Yani çevreyi baş, çevrenin diğerini... ...başka tekniklerle ölçmek de mümkün... ...ama bu teknik... ...en fazla kullanılır. Zira... E, ...Ekson Valdez olayında görüldüğü gibi bir e, çok açık kullanım değer kayıpları var. Mesela i̇nsanlar orada balıkçılık yapıyorken artık yapamıyor gibi. Dolayısıyla bir değer kaybı var. Fakat öte yandan bir de e, oradaki çevrenin tahribatı var. Belki sizin ileride oraya Ömer Madara tatil yapmaya gidecekti ya da orada bir belki e, ekolojik çalışma yapacaktı. Ben buzların irimesini bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Fatih. bu tür kayıplar da var yani bu potansiyel kayıplar da var ya da e, işte can oradaki kuşlar için çok dertlenmiş durumda e, onlara yönelik bir daha böyle bir kaza olmasın diye katkı vermeye hazır. Yani bu farklı değerleri de işin içine alabilen bir yöntem. E, bundan yani bu yöntemle yapılmış şu ana kadar binlerce binlerce çalışma var. Ve e, bu çalışmaların bir kısmı e, bir politik aracı olarak da kullanılabiliyor. Öbür taraftan bu çalışmanın şöyle bir enteresanlığı da var. Farklı e, hanelerdeki farklı özelliklerin e, hanelerin katkı yapmasını nasıl belirlediğini de ölçebiliyoruz. Yani cevap veren kişi eğitimin nedir kadın mıdır erkek midir işte ne bileyim itilimli kır... midir değil midir evet e, kırla bir ilişkisi var mıdır yok mudurdan tutun birın değişkenin de ne şekilde e, buradaki parasal katkıyı belirlediğini ölçmemiz mümkün olabiliyor şimdi tabi e, bunun bir enteresanlığı ve e, hani saptadığı doğru bir nokta var bunu kabul etmemiz lazım o da İnsanlara gidip ya çevreye değer verelim mi? Ekson Valdez oldu bir daha Ekson Valdez olmasın değil mi diye sorduğunuz zaman Herkes evet çevre önemlidir bir daha Ekson Valdezler olmasın diyecek Ama hakikaten sen buna katkı yapar mısın dediğimiz zaman o kişi bir düşünüyor Yani ben başka kullanımlarımdan ne kadarlık bir parayı buraya ...kanonize edebilirim şeklinde. Ve dolayısıyla iddia ediliyor ki... ...kişilere bu soru sorulduğu zaman... ...kişiler de... ...çevrenin... ...değerini düşünüp... ...diğer olası kullanımlarıyla karşılaştırıp... ...işte bir miktarı bu işe ayıracaklar. Ve bu ayırdıkları miktar... ...onların çevreye verdiği... ...değere karşılık geliyor olacak... Te burada çok ciddi var sayımlar var bu var sayımların üzerinden gideceğiz. Dediğim gibi bunu hem daha böyle e, yani pür akademik nedenlerle e, yapan e, binlerce çalışma var. Bu çalışmaların ışığı altında politika üreten e, bir yığın vaka var elimizde. Dolayısıyla şu an için mevcut. İktisat bilimi, çevrenin değerlendirilmesi konusunda ne yapıyor dediğimiz zaman kullandığı ana yöntem, teknik bu, koşullu değerlendirme. Ben de bir şey sorayım, bir de ilavede bulunayım izninle. Yani bu ayak izi meselesi tabii çok önemli... Ama e, bu ne ayak gibi sorular da soruyorlar. Tabii, ne, tabii. Nereden çıktı bu filan diye. Yani bu tarihin en büyük... ...el bu doğal parçalarına... ...tarihin en büyük kazalarından birinin sorumlusu... ...şirketin patronu şu anda... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı. Evet. Bu, o sırada o patrondu zaten. O 40 yıl boyunca onu yaptı ve bütün... Felaketlerin bilincinde olan üsteğlikler sonra o veri, ağır bir ceza verildiği konuşuluyordu. Onu da ödemedi yani çok düşürüldü. Düşürüldü evet muazzam. Şimdi, yani, bu, yani ayrı bir toplantıda da e, onu konuşabiliriz. O, e, yani büyük bir o kanuna figür. karşı Hı -hı. hile de var. Aynı evet. zamanda onu da söylemek istedim. Yani bu işte tipik klasik iktisatçıların varsayımlarına dayalı böyle e, Hayek <gülüyor> Milton Friedman Vahri varsayımlara dayanıyor ama hakikaten bu ayak izi filan meselesinin çok ötesinde bir şimdi işte Amerikalılar onun içinde dava ediyorlar gençler mesela 17 yaş altındaki 7 ile 17 yaşındaki şeyler Amerikan hükümetini dava ediyorlar yeterince iklim değişikliğine bu korkunç yıkıma sebep engellemiş olmadığın için bizim geleceğimizi ve anayasal haklarımızı mahvettin diye yani bugünlerde görünmesi beklenen davalar filan var. Şimdi tabii olayın e, hukuki boyutu ayrı bir belki tartışmayı e, gerektiriyor. Siz e, bir şirketin başındaki kişi olarak e, işte şirketiniz bir çevre maliyetini bu ıı, tetikleyen bir kazaya neden oluyor bunun karşılığı Neyse parası verelim dediğimiz zaman adalet evet. ıı, tesis olmuş oluyor mu sorusu var yoksa ne bileyim Şirketin başındakini de 6 ay boyunca oradaki temizlik çalışmalarına katılmaya mı zorlamamız lazım. Yani ıı, şirket ıı, bunu vermiş olsaydı bile evet. ...ki senin de söylediğin gibi... ...vermemek konusunda epey direndi. E, vermiş olsaydı bile... ...acaba adalet... ...kurulmuş olacak mıydı? Yani şirket e, bunu zaten... ...zarar olarak yazacaktı. Böyle bir... ...kaza yaptım. İşte parası... ...neyse verdim. Kaza olarak... ...bu düştü. Hayatıma devam ediyorum... ...dediğinde... E, ...bizler tamam... ...adalet Old kuruldu... Evet. ...bitti bu iş mi diyeceğiz demek durumundayız. Belki bunu da bir noktada konuşmamız gerekiyor. Ama şimdi hani konumuzdan ayrılmayalım. Hı hı. Hani çevresel değerler dediğimiz zaman bu mutlaka bir böyle işte kaza oldu bir yerler kirlendi e, üzerinden geriye gidip ne kadar ceza keselim meselesinde ortaya çıkmıyor. E, bir e, işte bir santral kurmaya kalktığımızda bir e, baraj yapmaya kalktığımızda e, ya da herhangi bir e, ekonomik e, tesis e, ihtas etmeye giriştiğimizde, bir havalanı yapmaya kalktığımızda, ortaya çıkacak olan e, çevresel maliyetleri bu işin en başında, bu işi yapalım mı, yapmayalım mı noktasında değil mi? Bu işin getirisi var, bu işin bu işi yapmanın maliyeti var bir evet. de bu işi yapmanın çevresel bir zararı var. Şimdi bütün bunların muhasebesini yapmaya kalkıştığımızı düşünelim. Yani çoğu durumda çevrenin maliyetleri muhasebeye konmuyor bile. Evet aynen öyle. Ama varsayalım ki koyuyoruz öyle bir şey oldu. <gülüyor> e, yönetimler dediler ki evet ya çevre de önemliymiş. Bunun da maliyetini hesaba katalım arkadaşlar. O zaman bu maliyeti ne şekilde koyacağız noktasındayız. Ve tabii ki çoğu durumda bu maliyetler hiç dikkate alınmıyor. Çoğu durumda bu maliyetler kenarından, köşesinden bir şekilde bahsedilip geçiştiriliyor. Ama ufak da olsa kimi yerlerde bu maliyetlerin dikkate alındığını, bu maliyetlerin muhasebenin, muhasebenin içine konduğunu görüyoruz. İşte tam o kavşakta bizim sormamız gereken soru. Peki bunu nasıl ifade edebiliyoruz sorusu? Dediğim gibi bu koşullu değerlendirme contingent valuation tek yöntem değil. Başka yöntemlerimiz de var. iktisat biliminin kullandığı ama en yaygın olarak kullanılanı bu. Şimdi en başta söylediğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada çok ciddi bir değer yargısı varsayımıyla yola çıkıyoruz. Biz işte tüm dünyanın egemeni insanlar olarak e, hani çevreye bir zarar verdiğimizde bunun da değerini biz hesap ediyoruz şeklinde. Çok e, yani su katılmamış bir antroposentrik e, yaklaşımdan ben burada bahsediyorum. Ama bunları varsaydığımız noktada da iş bitmiyor. Hadi Ver bize bir rakam dediğimiz zaman bu çok zor bir şey çünkü çevrenin bir etiketi yok yani işte orada yok edeceğiniz bir kuş türünün ya da evet diyen geri gelmeyecek, gelmeyecek olan, bir... olan bir durumun nasıl fiyatını çıkartabilirsiniz ya da işte Ekson Valdez'de olduğu gibi 30 bin kuş öldü 50.000 bin kuş öldü İşte kuşun bir kuşun şeyine değerine ya da bir ormanı yok ettiniz nasıl hesap edeceksiniz bunları olay sadece ormandan çıkacak kereste mi anlatabiliyor muyum hmm. başka şeyler yok mu orada şimdi bütün bunları e, böyle tek tek gidip e, bunların fiyatlarını bulmak e, imkansız olduğu için e, iktisatçıların da burada yaptığı e, akıllı numara diyeyim insanlara gidip Ey Ömer Madra, bu işin sence değeri nedir? Her bir şeyi kat bu işin içine. Yani börtüyü, böceği, kuşu, onu, bunu sana olabilecek sağlığını olabilecek zararları, ee, torununun başına gelebilecek mali. Her bir şeyi düşün ve bize bir değer ver bakalım. Dolayısıyla da burada önümüzdeki programda kritiklere geldiğimiz zaman daha ayrıntılı duracağız. Çok da önemli bir varsayım var. Ee, karşıdaki kişi bütün bu işin maliyetini bilebiliyor. Ee, bütün buradaki inceliklerin farkında. Ee, yani öyle miyiz değil miyiz? Tabii ayrı bir konu. Tabii söylemeye gerek yok. Burada verilen rakamın e, sizin geliriniz ve servetinizle baya ilgisi var. Yani işte ayda bin lira kazanan bir kişinin verebileceği katkıyla... Ayda yüz bin kazanan kişinin verebileceği katkı tabii ki farklı olabiliyor. Dolayısıyla da burada income e, gelir ve servet e, olan bağlantısında e, konuşuyor olacağız ama onu yani kritikleri önümüzdeki programa saklamak durumundayız. Evet, bu hukuki boyutlarını da e, biraz daha üzerinde durmakta yarar var çünkü çok ciddi e, mesela Exxon Mobil işte biraz önce sözünü ettiğimiz. Yeryüzünün en karlı ve en zararlı şirketi kabul ediliyor bu açıdan yani petrol ile dünyayı mahvettiği için karşı dava açtı şirketi, şirketin şerefi filan onuruna ilişkin kar etmesini engelleyecek bu genç çocukların açtı bütün eyaletler mesela New York eyaleti. Başta olmak üzere Kaliforniya'ya kadar pek çok eyalette dava açtı şehirler filan Eksona ve benzeri şeylere. Onlara karşı dava açarak yüksek paralı avukatlarıyla böyle de müthiş bir da cereyan ediyor. Evet bir noktada biraz önce de söyledik bu adalet meselesini çevreyle ilintili konularda nasıl temin edebiliriz konusunu da konuşuyor olalım. Belki bir iki misafirimiz de olur e, bu tartışmanın içerisinde e, ama şey çok önemli yani Exxon'un tamam arkadaş biliyorduk bizim mürettebat biraz vodkayı severdi ve biliyorduk gemi eski teknolojiydi seyri sefer sisteminde sıkıntılar vardı. Yani riskli bir iş yapıyorduk. Bir de küresel ısınmayı da biliyorduk. Evet. Ama 40 sene önceden tespit etmiştik. Ama, ama ne, söylemedi, ne yapalım söylemedi. Ne yapalım. Burada da yani oldu bir kaza. Hani gidip isteyerek mi çarptık? Bizim evet. de o kadar petrolümüz gitti. Neyse parası öderiz. Ee, hani bu noktada bile anlatabiliyor muyum? Neyse parası öderiz dediğimizde peki o parayı nasıl bulacağız noktasında? Yani daha ötelere gitmeden oradaki sıkıntıları dile getirdik ama e, yani çevre adaletini bir noktada e, gündeme getirip e, hakikaten bu adalet işini nasıl e, kurabiliriz e, onu da konuşuyor onalıyız. Evet. Belki de Rex Tillerson'un bir dahaki ziyaretinde geldiğinde radyoya çağıralım. Tabii ki. Soralım bakalım Aynen. nedir, ne, ne değildir. <gülüyor> Neyin peşindesiniz <gülüyor> de. <gülüyor> evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki. Buldum. Tamam. Bengi yoktu. Hastaydı. Bengi hasta dinleniyor. Evet. evet. Günaydın diyelim. Evet, görüşmek üzere o zaman. Okey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kal Bildiğimiz ekonominin sonu. et adam ve Bengah Poduti'le büyümenin ekonomi politikü üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.